Elhamdülillah ve salatu ve selamu aleyha Bazı şeyler ağzımızdan kolaylıkla çıkıyor kardeşlerim. Bu kelimelerden bir tanesi Elhamdülillah. Veya şükürler olsun. Peki biz bunun ne kadar farkındayız? Ağzımızdan çıkanı kulağımız duyuyor mu? Anlıyor muyuz? Hazreti Ömer radiyallahu anh. Yanında bir kişi var. Ya Rabbi, Ya Rabbi. ''Beni azlardan eyle, beni azlardan eyle.'' diye sürekli dua ediyor. Ömer radiyallahu anh merak etti, bu nasıl bir dua? O kişi de şöyle cevap verdi. ''Ey Ömer, duydum ki Allahu u Teala, kullarımdan şükredenler azdır.'' buyurmuş. ''Ben, beni işte o azlardan kılmasını istiyorum.'' deyince... Hz. Ömer bu cevabın karşısında hayret ve tevazuyla, Maşallah, herkes Ömer'den daha bilgili demiş. Evet, ayet-i kerimede buyurulduğu gibi, şükrün hakkını verebilen kullar az. Zira Allahu Teala ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor, O, kendisinden istediğiniz her şeyi verdi. Allah'ın nimetlerini saymaya çalışsanız sayamazsınız. Doğrusu insan çok zalim ve çok nankördür. Halbuki bunu anlayabilmek o kadar da zor değil. Bir işimizi görene veya bir bardak su verene teşekkür etmezsek bunun ayıp olduğunu düşünürüz. Ya suyu muhteşem atmosfer filtrelerinde arıtan berrak, Tatlı ve tertemiz şekilde bize ikram eden Rabbimize şükretmezsek bunun adı ne olur? Bir Allah dostu talebelerinden birine yazdığı bir mektupta bir köşesinde tam da konumuzla alakalı bir vurgu yapıyor. Diyor ki: "Yavrum, bir nefeste iki nimet vardır. Birincisi nefesi alıyorsun. Tamam. İkincisi o nefesi verebiliyorsun değil mi? O yüzden demiş, bir nefes için iki şükür lazımdır. Allah Allah! Gerçekten de öyle düşündüğünüz zaman, nefesi vermek de yetmiyor, almak da yetmiyor bak. Demek ki, sır ve hikmetler var bizim bilmediğimiz. Tam olarak anlayamadığımız. Şükür, insanı aslında daha üretken, daha mutlu, böyle daha enerjik yapan ve hayat memnuniyetini olumlu yönde etkileyen psikolojik bir güç kaynağı. Rabbimizin her buyruğu bizim için iyiliktir. Rabbimiz zaten kendisi için bir şey istemez çünkü kendisinin bir şeye ihtiyacı yoktur. Şükretmek, şükür ehli olmak bizim faydamızadır. Ki Rabbimiz, Bizden nankörlükten uzak bir şekilde şükretmemizi emrediyor. İnsan suresinde ne buyuruldu? Mealen, ''Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o isterse şükreden olur, isterse nankör.'' Demek ki şükretmek sadece şükürler olsun deyip dille anlatmaktan ibaret değil. Şükretmek ne peki? Bir anlamda kıymet bilmektir, nankör olmamaktır. Allah'ın bize lütfettiği sayısız nimet var. Bazılarının farkına varıyor, çoğunun farkına varmıyoruz. İşte onlara minnettar olmak, teşekkür etmek demektir. Şükreden bir insan en zor durumlarda dahi şu imtihan dünyasında daha sabırlı, daha metanetli olur. Elinde olanları bilir, yetinmeyi ve en zor durumda dahi kendisinden daha zor durumdakilerle paylaşmayı bilen insandır. Zaten bunun müjdesini de bilirler. Neden? Allah Celle Celaluhu şükredenler için o nimetlerin artacağı sözünü veriyor. İbrahim suresinde geçiyor mealen, Eğer şükrederseniz, Ben de sizin için mutlaka arttıracağım. Şükretmek kardeşlerim ve herkes için. Neden? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en güzel kulluğu eda ediyordu. Ve gelmiş geçmiş bütün o zelleleri dahi affedilmişti. Geceler boyu ibadet ediyordu. Bir gün buna hayret edildi. Hikmeti soruldu. Ne cevap buyurdu? Ben şükreden bir kul olmayayım mı? Ya! Kardeşlerim, Muaz bin Cebel radiyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elinden tutuyor. Ey Muaz! Allah'a yemin ederim ki, ben seni gerçekten seviyorum. Ey Muaz! Sana her namazın sonunda Allah'ım, Seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et duasını hiç bırakmamanı tavsiye ediyorum buyurdu. Demek ki biz de her namazın ardında söylediğimiz gibi Rabbimizin nimetlerini yataktan kalktığımızda, tekrar yatağa yattığımızda bir hayırlı haber aldığımızda istediğimiz bir olay gerçekleştiğinde de hemen hatırlamalıyız. Sadece lisanla dilimizden çıkarak olmayacak. Allah'a hamdolsun. Elhamdülillah. Şükürler olsun deyi vermekle bu tamam olmuyor. Şükür insanın ruhunun bir anda nefes alması derler. Nasıl ki Nefesi biraz daraldığında, ciğerlerinde sorun olduğunda insan rahatsız olur. Şöyle azıcık bile bir tıkanma, affederseniz bir balgam olduğunda rahat edemeyiz ya. Aynen odur diyor. İnsan ruhunun akciğerlerinin nefes almasını düşün insan için o şükürle olur. Esasen şükreden kendi için şükretmiş olur. Kardeşlerim, Bişri Hafi Hazretleri bu konuda Şöyle bir açıklama yapıyor, Azaları ağları içinde yalnız dili ile şükreden kimsenin şükrü az olur. Neden mi demiş? Çünkü gözün şükrü bir hayır gördüğü zaman onu almak, bir kötülük gördüğü zaman onu örtmektir. Yani harama bakmamaktır. Bu gözün şükrüdür demiş. Kulağın şükrü nedir? Bir iyilik, bir güzellik, bir hayır işittiği zaman onu ezberlemektir. Bir kötülük işittiğinde onu unutmaktır. Yani kulağını haramlardan korumaktır. O ne dedi, bu ne dedi değil. Kur'an ve benzeri güzel ilimler, hayırlı seslere, haberlere kulak vermektir demiş. Peki ellerin şükrü nedir? Onlarla hakkı olandan başkasına tutmamak. Ne demek? Hayırlı hizmetler etmek, infakta bulunmak, sadaka vermek demiş. Peki... Midenin şükrü yok mu? Var. Diyor ki, helal gıda, yemek, içmek. Ayakların şükrü de var diyor. İyi yerden, iyilikten başkasına gitmemektir. Kim böyle yaparsa, işte hakikaten o, şükredenlerden olur diyor. Bişrihâfi, allah Allahu Teala rahmet buyursun. Ne güzel anlatmış. Sayısız nimetler var. Peki şükretmeyen insan, Ne yapar? Nankörlük yapar. Sürekli şikayette bulunur. Aslında diyor ki Allah dostları, nankörlük ve şikayet insanı içten içe çürüten bir zehir gibidir. Neden? Küçük şeylerle mutlu olmayan, şükretmeyen bir insan hep mutsuzdur, huzursuzdur hayatında. Bir türlü tatmin olamaz. İnsanda... Hep daha fazla, hep daha fazlasını isteten bir doyumsuzluk duygusu oluşturur. Hep daha fazlasını isteyen insanda da e, sahip olduklarının kıymetini bilmez. Maalesef böyledir. Hep başkalarına bakarız. Başkalarının bizden daha iyi olduğu dallarda neler var mesela? Bir arabası var, senin araban yok veya daha iyi bir arabası var, evi daha iyi bir muhitte. Kıyafeti şöyle, maaşı böyle mesela. Hep bizden daha yukarıda olanlara bakar, bizden geridekilere bakmayız. Bunlardan, elimizdeki nimetlerden mahrum olanları düşünmeyiz. Bu sefer ne olur? Geçimsiz oluruz, merhametsiz oluruz, cimri oluruz, kıskanç oluruz. Ve hiç kimseyle bir şey paylaşmaz, yardımlaşmayı da hayatımızdan çıkarmış oluruz Allah korusun. Bugün zaten haberleri dinliyorsanız, izliyorsanız benzer şeyler olmuyor mu? Her gün o onu öldürdü. Bu buna kıydı, şöyle oldu. Aman Allah'ım ne oluyor diyorsunuz değil mi? Nereye doğru gidiyoruz? Bunların sebebi de işte aynı yerlerden besleniyor. Kötü huylar bunlar. İnsan ruhunun gözeneklerini tıkar. Ne demiştik şükür? Oksijen gibidir akciğerin ihtiyacı olan. İnsan ruhunun O akciğerlerinin gözenekleri tıkanıyor bu kötü huylarla. Kardeşlerim, zaten iblis de bunun için yaratılmadı mı? Bizi yoldan çıkarmak için, cehennemin yoluna Allah korusun göndermek için zaten, bir imtihan olarak yaratıldı. Dolayısıyla senin şükretmeni istemiyor. Hazreti Ali radiyallahu an şöyle buyurmuş, Allah'a karşı en azından, Hiç olmazsa şu hususa dikkat ediniz. Bakalım dikkat etmemiz gereken husus ne? Devam ediyor. Allah'ın nimetini Allah'a isyana alet etmeyin. Bu nasıl olacak peki? Onu da söylüyor. Allah'ın bir nimetine kavuştunuz. E bütün nimetler Allah'tan geliyor mu? Evet. O nimete şükretmeyi ihmal etmeyin ki o nimetten mahrum kalmayın. Bunun altını çizelim. Bir nimet var. Ama bunu görecek göz lazım. Belki çoğumuzda o yok kardeşlerim maalesef. En önemli eksik yönlerimizden bir tanesi bu. Sağlığın şu an yerinde mi? Yerinde. Elin kolun tutuyor mu? Evet. Gözün açılıp kapanıyor mu? Sabaha kadar o veya bu şekilde başını sokacak bir evde misin? Su içebiliyor musun? Ayağa kalkabiliyor musun? Etrafında birileri var mı? Üzerinden bomba yağmadan, zehirlenmeden kocan, hanımın acaba bugün tecavüze mi uğradı, öldürüldü mü, akşam eve gelecek mi? Yoksa kaçırılacak mı? Korkusu duyuyor musun? Daha sayısız neler var neler? Her şeyi, herkesten iyi bilen Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor ki, Kur'an-ı Kerim'inde Şura Suresinde buyuruluyor, ''Biz, insana katımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman ona sevinir. Ama elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir kötülük gelirse işte o zaman insan pek nankördür. Nasıl ortalığı yaygaraya veriyoruz, iyiken çıtımız çıkmıyor. Ama bir damarımıza bastıkları zaman neler neler oluyor? Bu niye böyle oldu demeye başlıyoruz. Nankörüz kardeşlerim. Şükretmemiz gereken, Sayısız nimetle, en başta hayat nimetiyle var olduğumuz şu dünyada, en başta şu zamanı, şu vaktimizi, ardından bize ikram edilen nimetleri israf ediyoruz. Üstelik bu bir kültür haline gelmiş. Yeni yeni sosyal medyada bir çılgınlık peydah edilmiş. Öyle iğrenç bir durum ki, neymiş biliyor musunuz? Yediğin yemeği biraz tabakta bırakman lazımmış. Neden? Görgüsüz, kaba, açgözlü olurmuşsun. Çocuklarımıza bunları öğretiyorlar. Aman dikkat edin. Sofraya oturduğunuz zaman, çoluk çocuk, son pirinç tanesine kadar, ekmek kırıntısına kadar sünnetleyiniz. Bu nimetleri bulamayanlar var. Ama bunca saçma sapan yayınlarla yoğrulan medyaya sahip olan şu günümüz insanlarında, bu da bir moda olarak, şeytanın bir kozu olarak yutturuluyor. Aman tabakta her şeyi yalayıp yutma, temizleme. Görgüsüz, aç gözlü olursun. Kaç gündür aç ya bu, ne biçim yemek yiyor? Yani biraz böyle bırakmamız lazımmış. Şeytan ne istiyorsa, nefse de artık onu öneriyorlar. Varlıkla imtihan oluyoruz. İsraf ettiklerimizle mazlumları, yokluk çeken bölgeleri abad edebiliyoruz. Tabakta yemek bırakmak zenginlik alametiymiş. Bu alametler devam ederse 10 yıla kalmaz nasıl bir fakir toplum olacağımızı maalesef görerek yaşayacağız. Nankörüz kardeşlerim. Allah'ın verdiği sayısız nimete rağmen ona nankörlük ediyor ve bir şekilde yaşadığımız hayattan şikayet etmeye devam ediyoruz. Oysa Öyle zor durumda insanlar, öyle hayatlar var ki şu dünyada, şöyle yarım saatliğine bile o hayatı yaşamak zorunda kalsak, kaçıp kurtulacak bir yer bulmak isteriz. Ya da Allah'ın vermiş olduğu o sayısız nimet için sürekli şükretmek yerine, şuyum da var, buyum da var diyerek övünüp dururuz biliyor musunuz? Oysa senin özendiğin başkasındaki de Allah'ın ikramı, senin sahip olduğun her şey de Allah'ın ikramı insan sahip olduklarıyla övünmek yerine onlar için şükretip etmediğini düşünmek zorundadır. Ben bu sorumluluğu yerine getirebildim mi? Allahu Teala bana bu kadar nimet verdi. Ben bu nimetlerin farkında mıyım? Ahirette son nefesi verdikten sonra kabir hayatıyla başlayacak olan o ikinci bölümde hayatın bitip de ahiret hayatının başladığı Ben bu nimetlerden sorguya çekildiğim zaman sınavı geçebilecek miyim? Tabii biz nimet deyince aklımıza hemen euro, dolar, altın, arsa gibi maddi değerler geliyor. Bizim şükretmemiz gereken nimetlerden şöyle birkaç tanesini hemen hızlı bir şekilde hatırlayalım mı? Hiç öyle uzaklara gitmenize gerek yok. Şu an etrafa bakıyorsunuz neyle gözünüzde Hayatınızın belki de en önemli anlarını nasıl kaydediyorsunuz? Hangi kamerayla, gözünüzle kardeşlerim? Ya duyma şu an duyuyorsanız zaten, ilk aklınıza gelen o olmalı. Dokunma duyusu, tat alma duyunuz. Onun dışında, hadi vücudunuza dikkat etmediniz, inancınız, Müslüman olmanıza şükretmeniz gerekmiyor mu? Tüm O istedikleriniz dünyada sizin olsa ama siz Allahu u Teala'ya inanan bir kul olarak ölmediniz diyelim Allah korusun. Ne faydası var? 30 sene, 40 sene yediniz, içtiniz her şey vardı ama sonrası sonsuzluk sizi bekliyor. Bu inanç bile hiçbir şey olmasa size verilmese yetmez mi? Kardeşlerim bir nefesin dahi şükrü çift olmalıdır. İki kat olmalıdır demişti az önce bir Allah dostu. Onu unutmayalım. Allah'ın şükrümüze ihtiyacı yok. Rabbimiz rahmetinin büyüklüğü sebebiyle kullarının nankörlüğüne razı olmaz. Onu da unutmayalım. Hatasından dönen, pişmanlık gösteren, şükreden kullarını çok seviyor Rabbimiz. Zümer suresinde buyurulduğu gibi. Eğer nankörlük ederseniz unutmayın ki Allah size asla muhtaç değildir. Ama o kullarının nankörlüğünden razı olmaz. Fakat şükredecek olursanız işte o sizin bu tavrınızdan razı olur. Şimdi düşünelim şu ayeti Celile'yi dinledikten sonra. Ailemizden başlayalım, emek verdiğimiz dostlarımızdan başlayalım veya maddi destek verdik veya kötü gününde yanında olduk, manevi destek verdik birilerine. Onlar bize iyi davranmadığında, onlara karşı gösterdiğimiz bunca katkıyı görmezden geldiklerinde, vefasız olduklarında, nankör olduklarında bize karşı nasıl bozuluyoruz? Hatta diyoruz ki, ya ben böyle böyle yaptım, şöyle şöyle yaptım, bunu bana nasıl yapar? Yaptığımızı hemen hatırlıyoruz değil mi? Sonra küsüyoruz, daralıyoruz kardeşler. Yaptığımız bunca iyiliğe, bunca fedakarlığa rağmen nankörlük ve vefasızlıkla karşılık bulmak ne kadar kötü değil mi? Yaptığımız iyilikler için hep bir teşekkür beklemiyor muyuz? Bir teşekkür bile etmedi bana. Bir minnet beklemiyor muyuz? İnsanın canının parçası, yavrusu, kuzusu olan evladı bile bir anlaşmazlık durumunda ortada bırakıp gidebiliyor bir insanı. Annesini, babasını ne diyorsun sen ya diyebiliyor. Al sana nankörlük. Senelerce neler çekilmiş, annesi aylarca kanında taşımış, babası yedirmiş, içirmiş vesaire mesela. Bir evlat bile bir şeyler yapabiliyor, senelerce yediği tabağı tekme atabiliyor. Biz insanlara yaptığımız iyiliklere bir teşekkür, bir minnet beklerken, bir vefa beklerken Allahu Teala'nın bunca lütuf ve nimetine teşekkür edip ona gerektiği gibi vefa gösteriyor muyuz? Başkalarından beklediğimiz o Teşekkürü sunuyor muyuz yoksa milletin bize yaptığından yakındığımız nankörlük yapan kullar arasında mıyız? Ah kardeşlerim, ahirete inanan ve büyük bir hesap gününün Allah'ın huzurunda geleceğini bilen insan için bu dünyada haksızlık etmektense haksızlığa uğramanın da bir şükür sebebi olduğunu bilmek lazım. Çünkü hesap görücülerin en hayırlısı olan Allah herkese hak ettiği karşılığı verecektir. Peki sen tühya ben bugün başıma bu geldi, haksız yere suçlandım dediğinde bu aklına geldi mi? Ya ben kendim hatalı olsaydım? Ve Allah'ın huzuruna bu mahkeme, bu aramızdaki tartışma benim suçlu olmam ve karşımdakinin hak araması olarak bitseydi ne olurdu? Şükretmeyi bilen bir insan en zor durumları bile hayra yorar olumlu düşünmeye çalışır. Der ki ben elimden geleni yaptım. Her şeyde bir hayır olabilir. Oysa şükretmeyi bilmeyen, sürekli nankörlük eden bir insan da her şeyi kötüye yorar. Hep olumsuz düşünceler vardır. İnsan zaten en basit anlatımla kardeşlerim, teşekkürün gerekli olduğunu aklıyla, vicdanıyla da bilir. Küçücük bir çocuktan yaşını almış ihtiyara kadar Bize bir iyilik yapana biz teşekkür ederiz. Hatta iyiliğini bize diyelim tavsiye etti. Size şu konuda yardım edebilir miyim? Bak yapmasa bile ne diyoruz? Teşekkür ederim. Ya yani istemiyorum ama teşekkür ediyorum o hareketinden dolayı. Bak. Neden beni mutlu etti diye. Kardeşler, Allahu Teala kainatı bu şekilde düşünün ya çiçeklerle donatmasaydı Bizim o ruhlarımızı okşayan enfes kokularla dolu o türlü türlü güzelliklerden, o manzaralardan, denizlerden, göllerden sadece bak dışarıdan bahsediyorum. Seni ferahlatan o aldığın lezzetlerden, bir bardak çaydan, daha nice nimetlerden mahrum kalsaydın mesela. Bu sadece tabii ki bu anlattığımızla ilgili değil. Ama süremizi iyi kullanmak için böyle özet şeklinde geçiyorum. Allah için dost olan iki kişi, İbrahim bin Ethem ve Şakiki Belhi Hazretleri, birbirlerini Allah yolunda irşad etmeye çalışırlarmış, tavsiyelerde bulunurlarmış. Bu tavsiye dolu sohbetlerin bir tanesinde Şakiki Belhi Hazretleri sormuş. Geçim hususunda demiş ne yaparsınız? İbrahim bin Ethem'e soruyor. İbrahim bin etem ne demiş? Bulunca demiş şükreder, bulamayınca sabrederiz. Şakiki Belhi Hazretleri demiş ki, kusura bakma ana, bunu Horasan'ın köpekleri bile yapıyor. Yani bulunca iyi olar, bulamayınca bekliyorlar. Bu defa İbrahim bin etem Hazretleri sormuş. Peki demiş, ya siz ne yaparsınız? Şakiki Belhi ne diyor? Bulursak şükredip dağıtır, bulamadığımızda yine şükredip sabrederiz. Ve her nimetin şükrü evvela kendi cinsinden derler. Mesela sahabe-i kiram efendilerimiz, hidayetin ve sahabi olmanın şükrünü ifa edebilmek için, her şeylerini ne yapmışlar Allah yolunda feda etmişler. İslam nimetini dünyada, insanların bulunduğu her yere ulaştırmak için ailelerinden uzak kalmışlar, türlü türlü işkencelere maruz kalmışlar, tehlikeler, sıkıntılar. Yani bu yolda şükrü böyle ifa etmişler. Sahabe olmanın bedelini ödemişler. Ahiret alacaklar fazla fazla. Zengin sahabeler ne yapmışlar? Allah yolunda sarf etmişler. Fakir sahabeler ne yapmışlar? Dağdan odun toplamışlar. 3 kuruş kazanmışlar, 3-5 avuç hurma toplamışlar, onu infak etmişler ve hamd etmişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün hutbelerine, hitabelerine neyle başlıyor? Hamd eleyle. Yemekte, abdeste, günlük meşgalelere varıncaya kadar her fırsatta Allah'a verdiği nimet için, afiyet ve imkanlar için hamd ederdir. Nimetlere şükür dedik ya, kendi cinsinden, meşakkatlere sabır aslında şükür. İman iki kısımdır buyuruldu ya, yarısı sabırda, yarısı şükürdedir diye. Hz. Ömer radiyallahu an şükür ve sabrın birbirine karşı üstünlüğü hakkında şöyle demiş, şükürle sabır birer binek hayvanı olsalardı, hangisine daha önce bineceğimi kestiremezdim demiş. O kadar önemli ki birbirine o kadar yakın. Sabretmek ve şükretmek. Kardeşler şunu itiraf edelim hep beraber. İçinde yaşadığımız şu asır, geçmiş asırlara göre büyük bollukların, nimetlerin devri. Ne kadar maddi sıkıntılar şu bu desek de şöyle evimizde neler var, hangi nimetlerdeyiz, bunu saymaya kalktık mı zannediyorum. Kendi kendimize cevap alacağız. Musluğu çeviriyor, suyu kullanıyoruz. Hem de artık sıcak suyumuz var. Düğmeye basıyoruz, ışık yanıyor. Ne ocak için ateş yakma güçlüğü var, ne çamaşır için al leğeni götür, şu akan suda yıka, geri getir. Her türlü sebze ve meyve artık neredeyse kapına kadar geliyor. Yani geçmişe göre kat kat kolaylıklar var. Uzun uzun konuşmalar, mektup yazmalar, şimdi görüntülü konuşmalar. Hacca Umre'ye at üzerinde aylarca yolculukla gidilmiyor. İçinde yaşadığımız asır bolluk ve nimet devri. Fakat ham ve gafil olan bir nefis için işte bu nimetin fazla olması, bu rahatlık, bolluk hangi tehlikeye getiriyor nankörleşmeyi? Ya... Bu kadar nimetin bir ikram edeni var. Onun da benden istekleri var diye düşünmeyi istemez nefis. Ya O nimetlerden de bir sorgu sual var. Bunu duymak istemez. Şükür borcumuzun ifasıdır. Bir bakıma üzerimizdeki hakkın ödenmesidir kardeşlerim. Demek ki bizim içinde bulunduğumuz nimetlerin çoğundan gafiliz. Allahu Teala verdiği nimetlere şükreden Şükrünü sadece diliyle değil hal davranışlarıyla da gösteren kullarından eylesin. Sadece şükürler olsun. Demekle değil, elinin gözünün, kulağının nefesinin bunca yediğinin ailesinin arabasının, evinin yaşadığı şu İslam beldesinin vesaire. Hasılı şükürün en başında gelen Allahu Teala indinde tek din olan İslam'a bir fert, bir ümmet olabilme güzelliğinin değerini bilenlerden eylesin. Son nefeste iman ile gidenlerden ve Allahu Teala'nın rızasını kazanmış bir şekilde gidebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Hepiniz Allahu Teala'ya emanet olunuz. Selamun aleyküm. Ve rahmetullahi ve berekatü. Allahümme salli alə Seyyidina Muhammed ve Nebiyyina Muhammed.